Namaz kimlere farzdır? Namaz kılmak, akıllı olan ve büluğ çağına giren her erkek ve kadın Müslümana farzdır. Namazın farz olması için üç şart vardır. Bir, Müslüman olmak. 2, akıllı olmak. Üç, büluğ çağına girmek. Dinimizde akıllı olmayan ve erginlik çağına girmemiş olan küçük çocuklar,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 rahmetine kavuşamazsın şiir ibadet eşine kim ki bir gece başkodu dostun lütfu açar ona elbette bin bir kapı evliyanın büyüklerinden rabiaye adviye rahmetullahi aleyha adamın biri dua ederken yarambi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 radıyallahu anh ve kerramallahu veçeh, namaza durunca, dünya yıkılsa haberi olmazdı. Şöyle anlatılır. Bir harpte, hazret Ali'nin, radıyallahu anh, mübarek ayağına bir ok gelip, kemiğe kadar saplanmıştı. Oku asılıp çekemediler. Doktora gösterdiler. Doktor, sana aklı gideren, Bayıltan ilaç vermeli ki ancak o zaman ok ayağından çekilir yoksa bunun ağrısına tahammül edilemez dedi emirül mümin'in Hzret Ali radıyallahu anh, bayıltıcı ilaca nel uzun var biraz sabredin namaz vakti gelsin namaza durunca çıkarın buyurdu namaz vakti geldi Hazret Ali namaza başladı. Doktor da, hazret Ali Efendimizin mübarek ayağını yarıp, oku çıkardı, yarayı sardı. hazret Ali radıyallahu anh, namazını bitirince, doktora, oku çıkardın mı? buyurdu. Doktor, evet çıkardım, dedi. hazret Ali radıyallahu anh, hiç farkına varmadım, buyurdu. Bunlar da şaşılacak ne var?